87. Kameri Seneyi Miladiye Çevirmek 1404 Hicrî Kameri Senesi başına rastlayan Miladi seneyi bulalım. 1403 çarpı 0,97.023 eşittir 1361,23 16 Temmuz'dan başlayan Hicri Güneş Senesi olur. 1361,23 artı 621,54 eşittir 1982,77 olur ki, 1983 senesinin 0,77 çarpı 12 eşittir 9,24 onuncu ayının 0,24 çarpı 30 eşittir 7,2 8. günüdür. Hak tecelli eyleyince, her işi asan eder halk esbabını bir lahsada ihsan eder